Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler'le berabersiniz. Partnerim Rov Kösemeni bugün Ankara'da İlefe'ye yolladık. Orada sosyal fayda eğitimi, sosyal fayda iletişimi eğitimi veriyor. Ama bugün çok özel konuklarımız var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği için sivil toplum buluşmaları düzenleyen Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nden Yeşim ve Berfu bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Sağ ol. Biraz ben arka plan bilgisi vereyim. Ee, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği geçtiğimiz haftalarda sivil toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin arasındaki ilişkiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm hedefler arasındaki kilit rolünü konuştu. Ve buradan e, yeni bir takım fikirler ve tartışmalar çıkarmayı umdu. Bu toplantı serisinin adı Karşılaşmalar. E, farklı sivil toplum meselelerine ve farklı hedefleri bir araya getiren onları birbiriyle karşı ve oradan hepimiz için daha çok fayda üretmeye bir davet, bir çağrı yapan bir toplantı serisiydi. En baştan başlayalım. Biraz Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz, nereden nereye geldiniz ve bu toplantılar nasıl ortaya çıktı? Kadının İnsan Hakları 1993 yılında kurulmuş bir dernek. Kadın haklarını ulusal ve uluslararası alanda ilerletmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama adına feminist prensiplerle e, çalışan bir dernek. E, derneğimizde iki programımız var. Birisi Kihep Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı, diğeri de Sanımcılık Programı. Eee Kihep şimdiye kadar yaklaşık 15.000 kadına ulaşmış bir program. E, 233 eğiticiden oluşan bir eğitimci havuzumuz var. 25'e yakın belediye ile protokolümüz var. Kadınların hayatında gerçekten değişim sağlayan bir program. Yaptığımız bir araştırmaya göre eğitimi yarıda kesilen kadınların yüzde otuz mesela bu programı aldıktan sonra eğitime geri dönmüş. Veya katılımcıların neredeyse hepsi yüzde doksan özgüvenlerinin geliştiğini belirtmiş. O yüzden bizim yirmili yılı aşkındır uyguladığımız bir program ve çok önemli bir parçası derneği. Diğer programımızda savunuculuk programı ulusal ve uluslararası düzeyde çalışıyoruz. Ee, geçmişte 2000'li yılların başında Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu'nda e, daha eşitlikçi olması için e, kampanyalar yürütmüş. Bu kampanyaların içinde aktif diğer kadın örgütleriyle birlikte yer almış bir dernek. E, 2011 yılında da şiddet yasasının e, hayata geçmesi için e, çalışmalarımızı biz de kampanyaya dahil olduk ve e, çalışmalarımızı yürüttük. Uluslararası düzeyde de e, SEDAF, kadına yönelik her türlü şiddetin ayrımcılığın sonlanması sözleşmesi ve e, İstanbul Sözleşmesi gibi Birleşmiş Milletler düzeyinde ve Avrupa Konseyi düzeyinde e, sözleşmelerin ya da mekanizmaların takibini yapıyoruz. Belki buradan sürdürülebilir kalkınma hedefleri hikayesinin e, dernek açısından nasıl başladığına bir girizgah yapabiliriz. E, 2013 yılında daha hedefler oluşturulurken Birleşmiş Milletler düzeyinde e, derneğin kurucularından Pınar İlk Karaca'nın öncülüğünde e, aslında toplumsal cinsiyetin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, bu 17 hedef arasında başlı başına bir hedef olarak yer alması ve aslında bir sürü, yani bu 17 hedefin alt hedeflerinde de kadın ve kız çocuklarının e, ...haklarına yönelik, iyileştirmelere yönelik alt hedefler arasında yer alması için e, çalışmalar yapıyoruz. E, ve de 2015 yılının Eylül ayında e, hükümetlerin onayladığı şekliyle de... E, ...şükür ki toplumsal cinsiyet eşitliği e, başlı başına bir hedef olarak yer, al yer aldı. Şükür ki. E, şükür ki. <gülüyor> e, aynı zamanda da on... E, hedefin ...10 diğer hedefin altında da kadın ve kız çocuklarına dair alt hedefler de yer almış oldu. E, aslında küresel kadın hareketiyle bir arada e, bu çalışmalarda etkin rol oynadığımızı söyleyebiliriz. E, hedeflerin kabul edilmesine bu yana da e, bu hedeflerin küresel ve bölgesel düzey, düzeyde izlenmesine yönelik... E, ...çalışmalar içerisinde hem lobi hem savunuculuk çalışmaları yapıyoruz... E, hedefler her yıl e, üst, üst düzey politik forum adı verilen e, bir Birleşmiş Milletler Genel Toplantısında gözden geçiriliyor. E, i̇lk gözden geçirmede yani geçtiğimiz yıl 2016 yılında da e, Türkiye gönüllü olarak gölge rapor gönüllü olarak e, rapor sunan bu konuda rapor sunan ülkeler arasında yer aldı. Biz de bu kapsamda. Aslında işi toplumsal cinsiyet bu raporu ve Türkiye'nin yaptığı çalışmaları e, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendiren bir gölge raporu hazırlayarak sürece katkı sunmaya çalıştık. Hali hazırda da hem küresel hem bölgesel düzeyde takip ediyoruz süreci. Ama bir yandan da ulusal düzeyde takip e, Çalışmalarımız var sözüne ettiğin karşılaşmalar isimli e, bu sivil toplum buluşması da aslında bu kapsamla düzenlenmiş bir e, buluşma niteliğinde. Şimdi sevgili dinleyenler sakin sakin anlattıklarına bakmayın ee, <gülüyor> ki şey yani Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 20 yıldır çalışıyor ben buradan bunu iletişim diliyle söyleyeyim 20 yıldır çalışıyor eğitim programıyla 15 binden fazla kadına değmiş bir ...dernekten bahsediyoruz... ...çok fazla iletişim yapan bir yer değil... ...daha çok meselelerinin iletişimleri üzerine odaklanıyorlar... ...ve sahadalar... ...ciddi bir biçimde sağdalar ee, ...ekonomik haklarımız var... E, ...cinsel haklarımız var... Gibi, çok ...dorganlık haklarımız var gibi... ...çok ciddi e, bir yandan da... E, ...raporlar yayınlıyorlar... ...eğitim malzemeleri yayınlıyorlar... ...o yüzden de bu kadar sakin göründüklerine... ...aldanmayın demek istiyorum <gülüyor> şimdiden... E, ...bu sürdürülebilir... ...kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet... ...eşitliği, sivil toplum buluşmaları... ...ilkini yaptınız... ...ve çok yeni yaptınız... ...bir haziranda yapıldı... ...nasıl e, bu aşamaya gel Niye herkesi bir araya toplayıp hep birlikte bunu konuşalım fikrine vardınız? Aslında bir öncesi var. Önce kadın örgütlerine yönelik bir toplantı düzenledik. Ee, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çok fazla kamuoyu tarafından ve sivil toplum tarafından sahiplenilmiyor şu anda Türkiye'de. Ee, dolayısıyla bizim öncelikli misyonlarımızdan, yola çıkışlarımızdan bir tanesi... E, ...bu bilinirliğini arttırmak ve insanları tartışmaya... E, ...sevk etmek. Bu sebeple ilk başta kadın örgütlerine yönelik küçük bir toplantı yaptık 18 Şubat'ta. Bunu da aslında onun e, daha geniş, farklı sektörlerden, farklı alanlardan çalışan... ...sivil toplum kuruluşlarıyla olan ikinci ayağını düzenlemiş olduk biraz Haziran'da. E, özellikle buradaki yapmak istediğimiz şey, e, farklı paydaşları bir araya getirip sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ne olduğu ve nasıl bu konuyla ilgili çalışılabileceğini anlatmak aynı zamanda da toplumsal cinsiyet eşitliğinin hedefler bağlamında çok önemli bir hedef olduğu ve bu hedeflerin hayata geçirilmesi için muhakkak toplumsal cinsiyet eşitliği odağında bir bakış açısına sahip olunması gerektiğiydi. Bu bağlamda da sivil toplum kuruluşlarının Mülteci alanında çalışan, ekonomi alanında çalışan, gençlik alanında çalışan ve iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliğini programlarına nasıl entegre ettiklerini de bir şekilde dinlemiş olduk. Ee, bir bir araya gelme, bilgilendirme, paydaşları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini öne da aslında hedefimiz. Bu aslında hemzeminde bizim de pek çok programda vurguladığımız bir yere e, denk düşüyor. Şöyle ki e, hangi sivil toplum kuruluşu olursanız olun, hangi meseleyle ilgileniyor olursanız olun ya da Herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası e, yapın aslında bir değerler çerçevesi içinde hareket etmek zorundasınız artık günümüz dünyasında. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini görmezden gelen bir çevre kampanyası yapmamız mümkün değil. Ya da e, daha ekolojik yöntemleri görmezden gelen e, bir başka kampanya yapmanız da mümkün değil. O yüzden bu değerler haritasının oluşmasına da özellikle Türkiye sivil toplumu içinde katkı verme ihtimalini görüyor musunuz bu toplantı serisinin? Aynen öyle aslında bu alanda e, o toplantıda da buluşmada dinledik e, birçok sivil toplum kuruluşu hem toplumsal başka alanlarda çalışıyor olsalar da kendi çalışmalarına toplumsal cinsiyet eşitliği konularını dahil ettikleri gibi özel bu alanda projeler de yapıyorlar ama... E, çok bir araya gelme, birbirimizi dinleme, anlama fırsatı bulamıyoruz galiba. Onun için bu buluş, buluşmaları da çok önemsedik ve karşılaşmalar adını verdik. İstedik ki işte karşılaşalım, birbirimizi dinleyelim, birbirimizden öğrenelim ve ilerletelim. Yani bu ıı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, 17 hedef tek tek saymayalım. Ee, daha önceki programlarda değindiğinizi biliyorum. Ama bu hedeflere ulaşmak için önümüzde... İşte 14 yıl mı kaldı, 2030 yılına kadar konmuş hedefler bunlar ve bütüncüller bütüncülü uygulanmazlarsa yani biri diğerinden kopuk değil, bütüncülü uygulanmazlarsa aslında bir sonuca ulaşmak mümkün de değil. Bir yandan da nüfusun yarısını kadın ve kız çocukları oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle kadın ve kız çocukları üzerine odaklanmadan herhangi bir hedefi gerçekleştirmek de mümkün değil. Ee, sivil toplum kuruluşlarının rolü de burada çok büyük anlıyor. Ee, bütün bu gerçeklerden hareketle biz istedik ki buluşalım işte o senin de sözünü ettiğin değerler zinciri üzerinden e, tartışalım konuşalım. Bir adım geriye gidelim e, tarihçeden bakarsak e, bin yıl hedefleri vardı sonra e, bin yıl hedefleri. Nispeten e, tökezledi demek e, mümkün. Arkasından da sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle karşı karşıya geldik. Bin yıl hedeflerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeriyle şimdi bugünkü bakıştaki e, yeri arasında bir fark var mı? Böyle bir gelişim sürecinden bahsetmek mümkün mü? Ya da gitgide daha da önem kazanan bir ivmeden bahsetmek mümkün mü? Yani toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında Türkiye'de de çok ileri gittiğimiz söylenemez. Dünyada da durum benzer. Dolayısıyla daha çok çaba göstermemiz gereken e, bir dönemde olduğumuz kesin e, bir işin bu boyutu var. E, bir diğeri de bu hedefler hazırlanırken e, aslında detaya girilmiş yani ve katılımcı bir yöntemle hazırlanmış. Şimdi bin yıl kalkınma hedeflerini e, işte Birleşmiş Milletler masalarında bir takım e, ...yetkili insanlar oturup yazmışlar. Oysa e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri o şekilde oluşmadı. E, dediğim gibi biz de baştan itibaren... ...dünyadaki kadın hareketiyle bir arada... ...bu hedeflerin nasıl kurgulanması ve yapılandırılması gerektiği konusunda... ...destek verdik. Dolayısıyla e, toplumun birçok kesiminin desteğiyle hazırlanmış oldukları için... E, ...daha katılımcı, daha bütüncül bir bakış açısı sergilediklerini söylemek mümkün. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği diye hedef olarak söylüyoruz... Ee, ...çok da konuşuyoruz ama sadece bir başlıktan ibaret kalmasın... Ee, ...biraz üzerinde konuşalım... ...toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi ve alt hedefleri... ...aslında neleri kapsıyor... ...ve bu kapsam alanıyla birlikte diğer hedeflerle nasıl bağ kuruyor? Ee, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi aslında... Geliştirilmesi gereken de bir hedef çünkü e, beş tane alt hedefi var zannediyorsam. E, çocuk evliliği, e, kamu alanlarında kadın ve kız çocuklarına yönelik tüm ayrımcılığın sonlandırılması, ücretsiz bakım emeği, kadınların siyasi ve ekonomik sosyal hayata katılımı e, gibi bir takım e, şeyler var, alt hedefler var. Evet. Ancak bu alt hedefler sadece hedef beşin altında değiller. Diğer 17 hedefin onunun altında da aslında e, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili özel hedefler var. E, hedeflerin bütününe baktığımızda açlığa, son yoksulluğa, son eğitim, sağlık, e, iklim ile ilgili hedefler var ve bunların hepsi aslında kadınların hayatını etkileyen şeyler. Kadın yoksulluğu diye bir şeyden bahsediyoruz mesela bugün. E, açlık dediğimiz mevzu en çok kadınları e, etkiliyor ya da barış meselesine baktığımız zaman savaş en çok yine kadınların üzerinde bir yıkım sağlıyor. Dolayısıyla bütün hedefleri toplumsal cinsiyet eşitliğinden bağımsız düşünmek mümkün olmuyor bu şekilde görüldüğünde ve kadınların e, ve aslında LGBTIQ bireylerin... E, s, e, Kurtulmadığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınmadan da bahsedemeyeceğimiz bir gerçek. Aslında Yeşim'in söylediği de çok kritik bir şeydi. Yani açlığa son gibi bir hedefiniz varsa nüfusun yarısının eşit olmadığı bir durumda açlığı sona erdirmek ya da yoksulluğu sona erdirmek ya da insana yaraşır iş... Nüfusun yarısı için değil herhalde Hı -hı. bu hedef ee, sadece. O yüzden nüfusun diğer yarısıyla ilgili o eşitliği sağlayacak adımların her halükarda ve hızla atılması gerekiyor. Ee, Türkiye'de bu durum ne vaziyette diye sormayacağım. Hepimiz biliyoruz konuşuyoruz ama özellikle sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili devlet içinde de bir takım kıpırdanmalar var bildiğim kadarıyla. Bir sahiplenme, bir proje, bir vizyon, bir atılacak, şey, görülecek ufuk var mı o alanda? Evet. Yani demin sözüne ettim Türkiye e, gözden geçirmenin ilk yılında e, kendisi gönüllü olarak e, bu alanda ne yapmayı istediğine dair bir gönüllü rapor sundu. Bu iyi bir adım olarak değerlendirilebilir. E, şimdi de bir proje e, başlattılar bir danışmanlık firması aracılığıyla. Bu arada Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin odak noktası kalkınma Bakanlığı. Kalkınma Bak Bakanlığının üktesinde ya da koordinasyonunda yürüyor. Ee, ...bu alandaki çalışmalar. Ee, dediğim gibi bir danışmanlık firması aracılığıyla... ...bir proje başlattılar ve Türkiye'de... ...bu alanlarda yani bu 17 hedef... ...kapsamındaki alanlarda... ...hangi noktadayız? Hangi göstergeler... ...elimizde var? Çünkü... ...mesele şu aslında... ...göstergeler çok önemli. Göstergeler... ...üzerinden ne kadar ilerleme... ...kaydettiğimizi görebiliyor olacağız. Ee, böyle bir çalışma başlattılar. Bildiğim kadarıyla yakın zamanda... ...raporları da yayınlanıyor olacak. E, dolayısıyla ufak ufak kıpırdanmalar olduğu söylenebilir. E, belki sivil toplumun da rolü bu kıpırdanmaların hızlanmasını sağlayacak bir takım çalışmalar yapıyor olmak. Biz de bu amaçla zaten bu çalışmaları yapıyoruz. Bu alan galiba Türkiye'de en çok... E Şirketler tarafından sahiplenildi. En azından söylemsel düzeyde, real e, düzey ayrı bir tartışma konusu olabilir ama söylemsel e, hedef ve planlama düzeyinde e, en çok şirketlerin eğildiği alan oldu. Belki de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi... E, el yakmadan top oynanabilecek bir alan gibi de görüldüğü için e, real olarak öyle değil ama belli alanlarda bazı projelerde daha e, mayın tarlasına girmeden ilerlenebilecek bir e, alan gibi görüldüğü için olabilir. Fakat pek çok şirket e, bu alanda özellikle de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini referans vererek bir takım projeler başlattılar. Hatta çok ilginç bir e, rakam. Türkiye WEBS imz imzacısı ülkeler arasında dünyada ikinci kadını güçlendirme e, programının imz imza Sözleşmeler arasında buraya nasıl bakıyorsunuz? Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? E, şunu söylemek önemli. E, eğer sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekten hayata geçmesini istiyorsak, e, tüm tarafların e, işbirliğiyle bu çalışmaların yapılması gerektiğine biz inanıyoruz. Yani devlet üzerine düşen rolü yapacak, özel sektörün katılımı önemli, işbirlikleri önemli. Ee, sivil toplumun katılımı da önemli Dolayısıyla e, işbirlikleri ve ortak bir dille ortak çalışmalarla bir takım çalışmalar yapılması mümkün ve iyi ee, biz de aslında bu buluşmamızda e, hem yerel yönetimleri dinledik hem özel sektörü dinledik onların çalışmalarını e, dinlemek ve tartışmayı önemsedik hem ama tabii ki yani sivil toplumun da e, özel sektörün yaptığı çalışmaları izliyor olması çok önemli. E... E, yani özel sektörün tabii ki de bir şeyler yapması güzel ama sadece özel sektöre bırakılmaması gereken bir alan. Toplumsal cinsiyet eşitliği aslında kamunun sahiplenmesi gereken bir konu. Tabii sürdürülebilir kalkınma hedefleri de sahiplenmesi gereken bir konu. ...fakat şu anki noktada birazcık devletin bu konuda uzak durduğunu görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine genel olarak uzak durduğu ve farklı bir yerden yaklaştığını... ...daha çok bunu bir toplumsal cinsiyet adaleti şemsiyesi altında görmeye çalıştığını görüyoruz. O yüzden özel sektörden bu, bu çeşitli e, teşebbüslerin gelmesi normal geliyor bana... E, fakat e, sivil toplumun tabii ki de izlemesi lazım ama e, devletin politikalarını da değiştirmesi lazım kadına bakış açısıyla ha. ilgili. Tabii bir yandan da şöyle bir şey görmüyor diye iletişimci olarak hep e, anahtar kelimeleri seçiyor benim zihnim. E, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği e, içlerinden hani en kritik olanlarından biri ya da en diğerleri de dokunanlarından biri Hı -hı. olarak baktığımızda. Kalkınma Bakanlığı'nın önceliğinde ilerliyor, özel sektör e, bu alana eğiliyor. Buradan aslında meselenin daha çok bir istihdam, kalkınma e, ve ekonomik büyüme odaklı görüldüğüne yönelik, daha çok algının bu alanda e, büyüdüğüne yönelik ki bu arada elbette her şey e, ekonomiktir ama e, bir yandan da hedefler içerisinde erken evliliklerin engellenmesi eğitime erişim e, kadın emeğinin değerlendirilmesi ayrımcılığın son bulması gibi bambaşka kamu hizmetlerinin e, yaratılması gibi bambaşka alanlar da var e, ekonomik ...vefahını, kadının ekonomiye katılımını... ...istihdamın katılımını mutlaka arttırmak zorundayız... ...bunu mutlaka eşitlemek zorundayız... ...cam tavanı ortadan kaldırmak zorundayız... ...ücret eşit, eş, eşit ücreti sağlamak durumundayız ama... ...mesele sadece bir istihdam meselesi de değil... ...aslına bakarsanız... Ee, ...buradaki söylemi... ...daha geniş bir... ...kavramsal çerçeveye çekmek... ...mümkün olacak mı sizce? Çok ağır bir soru <gülüyor> sormuşum gibi... ...bakıyorsunuz şu anda bana... <gülüyor> Güzel soru yani e, hedeflerin üzerinden tek tek gitmeyelim ama e, hani hep diyoruz ya bu 17 hedefin bütünselliği ve bir arada uygulanması ve kesişimselliği meselesi. E, peki kadınların ve kız çocukların eğitime erişimi ne olacak? Peki sağlığa erişimi? E, peki eşitsizliklerin giderilmesi konuları ne olacak? Dolayısıyla bu bütüncül bakış açısı önemli zaten biz onu diyoruz yani. Tam da tam da bunu diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden ilerleyemezsek, e, her ne yaparsak yapalım bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2030 yılına kadar erişimimiz mümkün olmayacak. Peki ilk toplantıyı bir Haziran'da yaptınız. Ee, önünüzde e, bu proje ile ilgili nasıl bir takvim var? Neler planlıyorsunuz ya da planlamadan önce hayal aşamasında neler hayal ediyorsunuz? Bu toplantıdan neler, ne çıktılar aldınız ve bunlardan memnun musunuz acaba? Ee, bu toplantı tabii böyle bir ilk toplantı gibiydi. Birazcık e, hedefleri tanıştırma, bir araya gelme ve e, birlikte düşünme pratiğini sağlamak için yapılmış bir toplantıydı. Bundan sonra tabii başka işlerde yapmayı düşünüyoruz. E, örneğin belediyelerde bir takım çalışmalar var. E, sürdürülebilir kalkınma hedefleri... Belediyeler nezdinde bir takım belediyeler nezdinde sahiplenilmiş durumda onlarla belki e, bir çalışmaya gidebiliriz. E, toplantının devamı anlamında da e, şu anda önümüzde bir koyduğumuz set ettiğimiz bir tarih yok. Ama e, yayınlarla vesaireyle hani bilgi üretmeye ve yaymaya devam edeceğiz. E, önümüzdeki günlerde netleşir o takvimimiz herhalde diye düşünüyorum. Toplantının raporunu da zaten e, web sitenizden yayınladınız. Evet. Merak edenler Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin web sitesinden ilk toplantına, sonuçlarına ulaşabilirler. Yaptığınız diğer işlere de ulaşabilirler. Belki şuna eklemek isterim. Şimdi bizim açımızdan ya yani bu toplantıları düzenlemekte de temel hedefimiz o. Aslında sivil toplumun katılımını sağlayacak bir e, mekanizma kurulması önemli. Bir takım ülkelerde bu tür mekanizmalar kurulmaya başlandı. Küresel ve bölgesel düzeyde de mevcutlar. Evet. Türkiye için de bunun yolunu birlikte arayalım istiyoruz. Bu buluşmanın, e, bu buluşmada da konuştuğumuz şeylerden biriydi aslında bu. E, birazcık o sivil toplum mekanizmasına nasıl gidebiliriz de araştırıyor, konuşuyor ve paylaşıyor ol, olmaya devam edeceğiz sivil toplum kuruluşlarıyla. Şimdi benzer farklı bir çalışma daha yapıyoruz aslında. Evet. ...bu kesişim noktalarını farklı sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle ortaya koyan videoları hazırlıyoruz. Ee, en son eğitim reformu girişimiyle bu çalışmayı yaptık. Ee, sosyal medya kanallarımızdan çok yakında yayınlıyor olacağız. Eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğini daha derinlemesine uzmanlardan dinliyor olacağız. İşte bir sonraki iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine olacak. Yani bu kesişim noktalarını aslında hep birlikte tartışalım ve anlayalım istiyoruz... Oradan ilerleyebileceğimizi umut ediyoruz. Bu çok değerli bir pratik çünkü Türkiye'de sivil toplumun içerisindeki işbirliklerini çok ender görebiliyoruz. Ee, i̇ki şekilde de birbirine benzeyen sivil toplum kuruluşları bile işbirliği yapmıyor. Keza birbirinden ayrı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip işbirliği yaptığını neredeyse hiç göremiyoruz. Bu aynı zamanda da bir işbirliği pratiği olarak önemli bir deneyim bırakacak diye düşünüyorum. Aynen. Peki. Hemzeminde 94.9 açık radyoda canlı yayında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nden Yeşim Erkan ve Berfu Şekerle beraberdik. Bizlere toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki bağları anlattılar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz teşekkür biz ederiz. Tamam, sağ olun. Damla Özler'le birlikteydiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil vardı. Bu haftalık hoşça kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.